kadın kocasının iş yorgunluğunu telafi etmek için bakıyor ki adam bir perişan gelmiş. Evde de bir sürü ihtiyaçlar var. Şimdi bir de onları saysa fırtına kopacak. Hiçbir şey yokmuş gibi tebessüm ediyor. Hoş geldin diyor. Çok özledim seni diyor. Nasılsın diyor. Adam da yorgunluğunu unutuyor. Yani Hadisi şerifteki Peygamber Aleyhisselam'ın lisanındaki berrak anlatımla adam kadınının yüzünü görünce mutlu oluyor, derdini unutuyor. Bu da cami yaptırmak, İslam ordusuna silah bağışında bulunmak gibi sadaka Allah'ın gözünde. Çünkü adamın Para ihtiyacı yok, zaten para kazanmaktan geliyor. Ama bitkin, gelirken de trafikte tıkanmış, sinir üstüne sinir olmuş, sataşacak, çarpacak duvar arıyor. Duvar yerine onu deşarj eden, rahatlatan bir melek buluyor karşısında. O ona Allah razı olsun hanım, yorulmuştum, iyi ki sen rahatlattın beni diyecek sinir sistemi yok zaten o anda. O demiyor teşekkür ederim hanım Sen hep beni böyle karşılıyorsun Allah senden razı olsun demiyor Dese zaten erkeklik bozulur Bir daha karşılamaz seni öyle Öyle bir defa dersin Öbüründe bir daha öyle diyecek bir iş yaptıtmaz. Onun için şımartmayacaksın Şımartmayacaksın Ama Allah görüyor Neyi görüyor Her gün sekizde bu adam Bitkin argın Bir jandarma kolordu komutanı gibi eve giriyor ama karşısında bir huri buluyor, bütün dertleri rahatlıyor, bunu Allah görüyor. Melekler görüyor, kadının namına bir cami gibi, bir fakirin sofrasına bir kuzuyu pişirip koymak gibi sadaka olarak Allah bunu yazıyor.